Fahretin er-Razi, sihrin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap vermeden önce, sihir kavramı içine giren bütün uygulamaları 8 madde altında toplamıştır. 1. Keldanilerin sihri. Yıldız perestliğin hakim olduğu, dünyanın yıldızlar tarafından yönetildiğine inanılan bu kültürde tılsım da denilen bu sihir çeşidinin gök cisimlerinin yardımıyla yapıldığına inanılırdı. 2. Güçlü Ruh Nefis Sahiplerinin Sihri Bazıları, insanın ruhu uygun biçimde eğitilirse, gizli şeyleri görecek düzeyde duyu, algı ve irade gücünün geliştirilebileceğini, bu sayede başkalarınca imkansız gibi düşünülen birçok bilgi edinilebileceğini, işler başarabileceğini söylerler. 3. Yerdeki ruhlardan yardım alınarak gerçekleştirilen sihir. İnsan ruhunun bu ruhlarla veya cinlerle bağlantı kurması suretiyle yapıldığına inanılan sihirdir. 4. El çabukluğu ve algı yanıltmaları şeklindeki sihir. Hokkabazlık, göz bağcılık gibi uygulamalar bunun örneğidir. 5. Bazı teknik cihazlarla sergilenen sihir. Maharetli bir aleti kullanarak bununla ilk defa sergilenen görüntüler, ses çıkaran heykeller, ışık gösterileri gibi İşin mahiyetini bilmeyen insanlarca olağanüstü sanılır. 6. İlaçlar yardımıyla yapılan sihir. Sporcunun doping yapmak suretiyle normal gücünün üstünde performans göstermesi gibi. 7. Kalbi bağlayarak yapılan sihir. Sihirbazın şarlatanlık yaparak ismi azamı bildiğine, bununla istediğini yapabileceğine muhatabını inandırmak suretiyle onu etki altına alıp dilediğini yaptırmasıdır. 8. Kovuculuk yapmak, insanları birbirine düşürmek suretiyle yapılan sihir. Razi bunun insanlar arasında yaygın olduğunu da belirtir. Razi'nin tespitine göre Mutezile alimleri sihir adı altında ileri sürülen fakat gerçekte doğal sebeplere dayalı Doğal olaylardan ibaret olan gösterilerin sihir olmadığını belirtmişler. Bunun dışında kalan ve olağanüstü güçler yardımıyla gerçekleştirildiği öne sürülen bütün sihir çeşitlerini asılsız, imkansız olan sahte gösterilerden ibaret saymışlardır. Ehli sünnet âlimlerinin önemli bir kısmı sihir diye ortaya konan işlemlerin büyük bölümünün gerçekte Hünerli bazı kimselerin sergilediği el çabukluğu, algı yanıltması, halkın bilgisizliğinden yararlanarak bazı fizik kanunlarını istismar etme, esrar, morfin ve benzeri uyuşturucu veya sarhoş edici maddeler veya ilaçlar içirerek bir kısım insanları etkileme, umulmadık yöntemlere başvurarak insanları birbirine düşürme gibi, gerçekte normal olan bir olayın olağanüstü bir yanı varmış gibi gösterilmesinden ibaret olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar mümkündür. Fakat gerçek anlamda sihir değildir. İbni Haldun, Mukaddimesinin Sihir ve Tılsım İlimleri başlıklı bölümünde bazı insanların ruhun, nefsin kuvveti, veya şeytani güçlerin yardımıyla varlıkları etkileyerek, yıldızların ruhaniyetini celbederek bu sayede varlıklar üzerinde tasarrufta bulunabileceklerini, nitekim kâhinlerin şeytani güçler yardımıyla gayb konularını bilme özelliğine sahip olduklarını düşünmektedir. ehli sünnet çizgisindeki müfessirlerde, özellikle konumuz olan ayetlerle Felak suresinin 4. ayetine bazı hadis veya haberlere dayanarak genellikle sihirde kısmi bir gerçeklik payı bulunduğu kanaatindedirler. Bununla birlikte a. Hakiki olanın hayali olanından ayırt edilememesi b. Böyle bir ayrıma imkan veren objektif ölçüler bulunmaması c. Dolayısıyla kontrol edilemez olması d. Allah'ın kurduğu tabi düzeni değiştirmeyi amaçlaması e. insanların bilimsel gerçeklere Mesela bilimsel tedavi yöntemlerine güvensizlik duymalarına yol açması, F. insanların zaaflarını, dertlerini, korkularını veya ümitlerini sömürmeye ve onları aldatmaya elverişli olması gibi sakıncaları sebebiyle, büyücülerin veya sihirbazların birçok gizli şeyi bilebildiği, tabiatüstü işler başarabildiği şeklindeki yaygın inançlar, birkaç istisna dışında bütün kaynaklarda, İslam'a aykırı görülmüş, sihri mübah saymanın haramı helal saymak anlamına geleceği, bu sebeple de Müslüman'ın dinden çıkmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca en yetkili ve güvenilir Müslüman bilginler, bir kimsenin sihrin haram olduğuna inanmakla birlikte sihir yapmasının veya yaptırmasının ya da sihre ve sihirbaza inanmasının da büyük günah olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Aslında sihir menfaat amaçlı bir uygulama olduğundan Allah, peygamber ve din gibi kutsal gerçekleri tanımaz. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğunda söz konusu değerleri menfaat ve başarı aracı olarak kullanmaktan da çekinmez. Bütün bu anlayış ve uygulamalar, Allah'ın irade ve kudretinin üstünde işler başarabileceği iddiasında olan veya öyle sanılan ya da eyleminin içeriğinde böyle bir iddia saklı bulunan peygamberden hatta Allah'tan daha büyük değer vermek anlamını ortaya çıkarmakta olup sihir yapmayı ve yaptırmayı yasaklayan hükmün temelinde öncelikle bu gerçekler bulunmaktadır. Bakara Suresinin 102-103. ayetlerinin tefsirine bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları